Konuşmelek'ten merhaba. E, 2018'in ilk iki haftasında bir önceki senede gezinmeye devam edeceğiz. Ancak ilgimiz sene boyunca ziyaret etmediğimiz müzik neşeyatlarında da kendine pek yer bulmayan bir mecra üzerinde. E, geçtiğimiz sene boyunca yayınlanan alan kayıtlarında olacak. E, A Closer Listen sitesinin kılavuzuna çıktığımız bu yolculukta ilk durağımız D. Phillips'in Güney Afrika'nın milli parkları ve doğal koruma alanlarında gezindiği South Africa Recordings kaydıydı bu alımda seçtiğimiz Night Soundscape at Harris with bubbling Casinas. yerel kuşlar, kurbağalar ve Ağustos böcekleri de vızıldıyordu. sırada doğuştan ama olan ve tab tabiatı işitme yoluyla tecrübe eden sanatçı Isabella Doolzyck var. Eee Soundscapes of Spring isimli alan kaydında Polonya'nın doğal koruma alanlarından olan Białowieża ormanından kuş sesleri toplamış. E, bu bu yer alan Blackcaps Country Singing'in ardından istikameti Dublin'e çevireceğiz. Bir sekansına kulak vereceğimiz Local Knowledge Part 2'da Fergus Kelly şehirdeki Royal Canal'ın kenarına dolaşmakta ve heybesine attığı kuş seslerin etrafını tekinsiz ulutlarla çevirmekte. Doğa gezintilerimize devam ediyoruz. Ee, sırada bir rezidans için İzlanda'da bulunan Avustralyalı işitsel sanatçı Gail Priest var. Ee, Priest, Heraklitus'in Iceland kaydında ülkenin kuzeyindeki 800 nüfuslu Olavs Yordur kasabasının çevresindeki tabiatın içine dalmış. Topladığı su ve rüzgar tabanlı sesleri şimdi yer vereceğimiz Scraps for Sirens'ın harp izli olduğu gibi karanlık bas sesleriyle de desteklemiş. Onun akabinde ise bambaşka bir coğrafya geçeceğiz ve Crow vs. Crow projesi aracılığı ile ABD'nin güneyinde Louisiana, Mississippi ve Tennessee gibi şehirlerin gergin siyasi atmosferlerinden habersiz çekirgelerin ötüşüne ve otoyolların ısızlığına kulak vereceğiz. Thank you. Bu Portekiz'de daha büyük çaplı bir yerleştirmenin işitsel bölümünü üstlenen SSK tıraşı Scott Schurck'ın Alenteo kaydındayız. Alenteo mantar meşeleri ve yaşlı zeytin ağaçlarıyla bezeli, düşük nüfuslu, bol bol düşünmeye olanak veren dingin bir bozkır. Schurck'ün alan kaydı da coğrafyanın sessizliğini, köpek havlamaları, çekirge sesleri ve gökyüzünün ağırlığıyla bölmekte. Tez canlı şehir yaşamına bir tezat sunmakta. Bu albümden bir sekansın ardından Londra'dan ve İskoçya'da yer alan Moll adasından toplanan alan kayıtlarını... ...granüler sentez aracılığıyla zengin dokulu drone gürültülere dönüştüren Small House mahlaslı David Liddle gelecek. Birazdan Unweather kaydının 20 dakikalık ilk yarısının açılışında bulunup... ...kasırganın kopmaya başladığı saatlere denk gelen sekansa kulak vereceğiz. Sıradaki iki parça da Alp Dağları'nda geziniyoruz. Ee, Alp Dağları aklı ilk olarak karlı vadileri ve kış sporlarına getirmekte ancak Avusturyalı işitsel sanatçı Abby Lee Tee alan kayıtlarını yaz mevsiminin el salladığı, tabiatın canlandığı, kuşların, domuzların ve susamurlarının yuvalarına döndüğü vakitlerde yapmış. Ee, müzisyenin sarkıtlarını su dönüştüğü, güneşli günlerden işitsel ipuçları sunduğu Riverside Burroughs kaydından bir sekansa yer vereceğiz ilk olarak. Ardına ilgisini dağların daha tehlikeli yüzlerine, ani hava değişimlerine, çığlara ve tırmanışın fiziksel zorlayıcılığına çeviren Amsterdamlı müzisyen DJ Nilsson konuğumuz olacak. 30 yıl yakındır doğa seslerine odaklanan sanatçının Massive Throkes albümünden La Descent az sonra açık radyoda olacak. Bu geceki alan kayıtları seçkimizin sonuna geldik. E, kapanışta yer vereceğimiz isim İrlanda ve İskoçya kırsallarına ses toplayan ancak pasif bir işitici olmak yerine faal bir şekilde doğanın kükreyişleri ve gümbürdeşlerin peşine düşen Luca Nassiuti olacak. E, Kendisinin Kişar isimli kaydından Under Your Skin I Can't Touch ile seçkimize nokta koyacağız. Program kayıtlarına 13melekradyo.tamur.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek evet. üzere.